İyi günler Açık Radyo 94.9'da yeni bir Yeşilçam Arkelojası programında bendeniz Utku birliktesiniz. Ee, bu haftaki e, programımızda eski kayıtlarımdan bir tanesine yer vereceğim ama e, o eski kayıtların üzerine e, biraz oynamalar yaptım. E, 2014 yılında e, değerli yönetmenimiz ve e, ses teknisyenimiz Kum e, evinde bayağı ilginç bir sohbet yapmıştık. Hatta sohbet şöyle ilginç oldu ben devamlı siz de hitap ediyordum artık sizi bırak hani sene geçelim dedi ve sohbet çok değişik yerlere gitmeye başladı. Oturduk 4-5 saat sohbet ettik ve Kunt Tulgar'dan şunu rica etmiştim ben biz sohbet ederken kayıt cihazı açık kalsın belki değişik yerlere doğru ilerleriz ve oradan belki sohbetimiz çok kalıcı bir bilgi oluşturdu daarcına dönüşebilir demiştim. İşte o sohbetin küçük bir kısmını, 20 dakikalık bir kısmını müziklerle birlikte bezeyerek sizler için hazırladım. Bu haftaki programımızda Kuntulgar'la 2014 yılında yaptığımız sohbeti dinleyeceksiniz. Adam filmi çekmiş geliyor. Siz siz Türk Bilmiyorum. filmi. E, abi diyor buraya bir müzik. Bakıyorsun e, biraz gerilimi var. Yani az bir şey böyle süspans filan. Alıyorduk bir plak koyuyorduk. Oturuyoruz, koyuyoruz, dinliyoruz, bakıyoruz. Önce bir provasını yapacaksın tabii. Her müziği hemen şak diye kullanacak halin yok. Koyuyorsun bakıyorsun. Adamın işte oradan yürümesi. Müziğin ritmi onun yürüme ritmine uymuş. Yakın plandan gelin. dam dam dam diye bir şey çıkıyor böyle filan. Hani istemeden beste yapıyorduk. Mübalağa etmiyorum yani. Hangi filme neyi kullandım bilmiyorum yani. Neyse onları o kadar şey yapmıyor yani o, o kadar detaylı yapmayacağım neyse. Yani, hayır girsen de zaten çıkamam altından yani <gülüyor> mümkün değil. Hani şimdi şurada Cüneyt Arkan'ın kavga sahnesi var. Cüneyt Arkan'ın kavga sahnelerinin hiçbirine müzik koymuyordu. Neden o kadar çok yumruk var ki yumruk sesi döşüyorduk? Döşeyince müzik kesiliyordu tabii. Müzik kesilmesin diye döşemiyordu bırakıyordu baldır güldür kavga dövüş gidiyordu. Şimdi burada tabii ben daha önce dinledim ya da hani okudum ama yani bunu kayıda almak için ya da programda da nevi hani kaydı geçirmek için diyelim bu yumruk sesleri hmm. e, sonra onlarla ilgili bir birkaç şey hikaye var galiba hani şimdi yumruk sesi iki tane yani menteşelermiş iki böyle ayrı bir tahta var bunu böyle birbirine vurduğun zaman yumruk sesiydi. filmlerde o çıkıyordu tahta sesi gibi çıkıyordu biz bunu değiştirelim dedik ne yaptık? İtalyan Westerns, western filmlerinden yumruk sesleri aldık. Mesela Öldü Toprağı olsun Juliana Gemma'nın Vivi O Preferimento Borti diye bir filmi vardı. Onun başında çok güzel bir kavga vardı. <gülüyor> Juliana Gemma dört kişiyle kavga ediyor. Yumruk sesi var, tekme var, sopa var, hepsi var. Şimdi biz o sesi alırdık, çekerdik ayrı bir kere. Şimdi yumruklara Y harfi koyardık. Tekmelere T te koyardık, kafaya K koyardık, mideye M koyardık filan filan böyle yapardık. İşte mideye vurduğu zaman adam mide sesini koydu. <gülüyor> <gülüyor> diye böyle boğuk bir ses. Çeneye vurduğu zaman tak diye bir ses. İşte sopayla vurursa şöyle böyle. Oradan biz başladık. Bazı filmler ya Kunt'ta ne güzel yumruk sesi var kardeşim diyorlardı. Diğer stüdyolarda iş yapanlar. Geliyorlardı benden yumruk sesi alıyorlardı. Ben de onlara yumruk sesi veriyordum. Kullansın diye. Kullansın diye veriyordum. Ve o yumruk seslerini çoğalttık. İşte böyle buralara getirdik. Şimdi müziği kullanıp da yumruk sesini sonradan döşediğimiz o zaman... ...perfore bant, manyetik sistem diye bir... ...veya international bant diye bir şey yoktu. Olmayınca yumruk sesi 6-7 kare. Onu oraya yapıştırdığı zaman 6-7 kare müzik atman icap ediyor. Müzik attığı zaman da müzik atlıyor tabii. Müzik atlamasın diye kavgaları müziksiz bırakıyorduk. Yumruk seslerini döşüyor. Peki... Kendi filmlerinde, yani şöyle bir teknik düşünüyor muydun? Hani Zaten kafanda belli bir müzik var. Bazı şeyleri çekerken ona göre şekillendirmek gibi. Şimdi ben filmi çekerken, ee, filmin perdede oynamış şeklini görerek filmi çekiyorum. Bilmem bazı yönetmen öyledir, bazısı değildir. Bir şey diyemem yani herkes için. Bir de çekerken mesela, şimdi doğarın arkasından şöyle yarım göz bakacak bilmem ne. Oraya kendim içimden, kimse duymadan kendim içimden... Bulunan herhangi bir filmin plandan oraya müzik koyardım ben. Tabii. Suspans veya gerilim veya action müzik neyse yani onu koyardım. Ben de filmimi çekerdim. Sonra geldiğim zaman düşünmüş olduğum müzikten daha iyi bir müzik bulursam oraya onu kullanırdım. Düşündüğüm müzik kullanmazdım. Yani mesela atıyorum işte Ejder'in intikamında hani örnek vermek için Hı -hı. söylüyorum. İlk önce bir müziği düşünüp de ona göre bir şey e, tabii yani, yani şeyde, Çin'de geçmiş olan vadiseleri Çin müziği olarak Enter Dragon'dan kullandı. Mesela çocuğun küçükten yani 12 yaşından... Yani Enter Dragon'u düşünerek mi çektin orayı yoksa... Yok hayır. Ha, yani öyle bir şey düşünüyorum. Aklımıza o geldi öyle Pardon. koyduk yani. yani, yani. Belki öbür tersi belki olmuş dedik. Mesela şimdi. şey vardı bak şimdi aklıma geldi Shaft Hı -hı. diye bir film vardı. Ya, Fred Williamson oynuyor. Shaft in Afrika vardı ikincisi. İkisi de bende mevcut onları birincisinde çok güzel bir müzik vardı. Ara camlar kırılıyor filan. Araba takibi için Fear is the Key diye bir film vardı. Onu kullanıyorum. Lamborghini'nin çalışması gibi öyle böyle acayip bir motor çalışması var. <Gülüyor> E yani ne diyeyim bir şey diyecek halim yok yani karşıında bir film oynayacak ki ben sana bak buraya bu, bu müzik gider diyeyim. Şimdi hayali konuşuyorum yani. <gülüyor> yok hayır, anladım. hayır ben şey diye düşünmüştüm belki. Hani e, aksiyon şeyleri, kendi filmini çekerken hani o öncesinde Hı -hı. oldukça uzun süre aslında yani çalıştığın için ayrıca e, seslerle de ilgili hani belki bir şu film, şu müziği koyarım, ben de ona göre bunu bu şekilde. E, tabii canım, onu ha. zaten düşünüyorduk ama dublaja geldiğin yani zaman, ha, dublaja hani. zaman çekmiş olduğun veya orada hayal etmiş olduğun müzikle montaj yapıyorsun tabii bu filmi de evet, bağladığın e, için. Ha bir tutmuyordu, Tutmayınca onu tutacak güzel bir müzik. Anladım, vardı. anladım. E, tabii Mesela Yaman'ya şey... şeytanı çektiğimizde e, il silencio, il grande silencio diye bir müzik vardı. E, Klaus, Kinski Klaus Kinski oynuyor. Kinski. Ha e, o müzikten kullandık. E, Santana vardı, hı hı. meşhur Santana, onu kullandık. E, yani e, mecbur hangisi tutuyorsun? Onu kullanıyoruz. Ona telif yok. Telif olsun olur olmaz. Şimdi Santana, telif olsan olur olmaz. Kaç kişi Santana'yı yeterli? Peki yani peki müzik türü olarak en hani neleri daha çok hani? Ben o, o çok merak ettim bir şey. Müzik türü olarak en çok sevdiğim müzikler ekşim müzikler. O. Oh, yani. Şimdi sen ekşi müzikler deyince yani şimdi, yani şimdi bana ekşi müzik dersen arama takip müzikte anlarım onu. <gülüyor> yani. Ama yani ben atıyorum rock müzik mi çok severdim o dönem yoksa hani. Valla hangisi olsa severdim ben. Anladım. Yani sen müzik seviyorsun sonuçta. Ben müzik, zaten... müzik, müzik severim yani. yani böyle belli, yani belli ha, dönemlerde. Ha bir de Hoşuma gidecek müzik olacak. Yani mesela psikodelik rock dinledim bir dönem vardır belki öyle. O şekilde. Yok yok, şey. yok yok yok. Öyle bir şey yok. Ben mesela neyim, filmi sevmese içeride şimdi ben de 700 film var. 700 filmde takvi. Bana desen hangi filmin müziği? Ee, şimdi aklıma geldi. Ee, aşk güzel şeydir mesela. Dört dörttük dört bir müziği vardır onun. William Holden oynadı. E ne bileyim yani içeride şey var. Ee, The Big Con. Alain oynuyor. Büyük silah. Sevgili çetesi unutulmaz bir müziktir. O ıslıkla asansörden aşağı jangabeli in inmesi falan. de ben böyle müzikleri kullandığım zaman veya herhangi bir DVD, CD bir yere takıp da dinlediğim zaman elham geliyor mu derler, ne derler Hı -hı. bir şey. O geliyor, hani Aa diyorsun bak şimdi şöyle bir senaryo yazsam bak bu müzik oluyor, oturur diyorsun. Yani, Hı -hı. Kafana göre dinliyorsun. Mesela şimdi diyor otur, içeride senaryo yazıyorum. E, Ceylem Derisi'ne yazılmış Kur'an-ı Kerim'i e, şeyden çalıyorlar. Topkapı Sarayı'ndan çalıyorlar. E tamam işte abi şimdi düşünüyorsun ne müzik koyun buraya. Mesela adam gece koşuyor böyle ara sokaklarda siyah ilbise giymiş koşuyor Ona ta ta ta ta ta ta ta müzik değil. Her koştuğu anda ta ta ta ta Saklanıyor çünkü. Ta ta ta da. Hani böyle ritmik bir müzik koyduğun zaman okey. Yoksa baştan aşağı adam koştu koydu muziği gerilim dışarı değil. Şeyden dolayı da düşünüyor bazen dinleyici ya da izleyici. Yani şimdi o dönemleri düşünüyor zaman. hani Mesela Psycho Direct Rock seviyordur o dönemde. He yani. Ya, filmlerde de Psycho Direct çok fazla kullanılırdığından ziyade ben sende birazcık daha şeyi gördüm. hani Sen tam bir gerçekten yani ruhuyla birlikte bir soundtrack insanısın. E, tabii canım öyle olmasa. <gülüyor> mesela yani. şey ben İsviçre'ye gitmiştim. Plak. O zaman stüdyom olduğu için plak. Sorunumuz sorun, sorun değil de hani ne kadar çok arşivim varsa o kadar daha rahat müzik kullanma imkanı oluyor filmlerde. Gittim baktım rafta şey duruyor Zürich'te Rambo First Blood o duruyor gittim satın aldım. Geldim buraya Çetin İnanç yönetmen Cüneyt Arkın'dan Vahşi Kan'ı çekti. E koyduk onu. <gülüyor> o First Blood da Vahşi Kan değişen bir şey yok, Aynı film. E gitti. long <gülüyor> It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. Come Şimdi mesela ee, sonra şeyi çektiler, dünyayı kurtaran adam, dünyayı kurtaran Adam'a ne müzik gider? Düşünüyorsun, taşınıyorsun. Yani şimdi science fiction bir film e de ne gider? E ne düşündük, taşındık, kaldık. Raiders of the Lost Ark'ı kullandı. Ta ta ta ta ta ta. Da diye, yani yani. Dünya kurtaran adam marşı Heh. olduğu oldu bir şekilde. E, öyle oldu. <gülüyor> İnanır mısın? Bak kalben söylüyorum bunu. Raiders of the Lost Ark'tan hı. daha çok dünyayı kurtaran Adam'dan... O müzik meşgul oldu. Ha <gülüyor> bu <gülüyor> gülüyoruz değil mi şimdi biz bunu? Şey biliyorsunuz o zaman abi. Bu en son Philadelphia'da yapılan geceyi. Hmm. Orkestra aldı. Film müziklerini çalarak şey yaptılar. Şey, Dünya Kurtanadamı gösterdiler. Ha <gülüyor> plakları. Ha bir de mesela plağı kullanıyoruz. O kadar güzel geliyor ki eyvah artık ezberlemiştik plak bitmek üzere. Hı hı. Hemen ikinci bir plağı alıp o janre, o müziğe uygun bir müzik ikinci pi up'a koyup oradan devam ediyor. Feydim Feyda fade out yapıyorduk. Oradan devam ediyordu. Bugün de buna DJ aleminde mix deniyor. <gülüyor> yani. Bak biz orada <gülüyor> fade Feyda fade out diyorduk. Esasında bizim tabirimiz de geçme. Hı -hı. Mesela Çetik'in açmalarını biliyor kum plak bitiyor ya idare ederiz diyordum alıyordum oradan bir şey koyuyordum gidiyordum. E tamam bugün de şarkı geçme şeyleri var. Ritim şarkı geçme şeyleri. Ya. ya olaylarımız e, şu şimdi afaki konuşuyoruz esasında niye diyeceksin? Çünkü karşında ekranda filmi görmediğin sürece ne müzik söyleyebileceğini aklından geçiremiyorsun. Ama bugün herhangi bir şekilde ben senin böyle görüntüleri koysam a görüntü koydunuz tabi gelmiyor gel. başlar tabii canım evet. Hı -hı. işte a bu, bu mesela ben içeride oturuyorum kitap okuyorum bir senaryo yazıyorum bir şey oluyor değil mi yer film oynuyor televizyonda a diyorum bu filmi ben yaptım <gülüyor> çünkü müziğinden tanıyorum e, ya yani... vanishing point kullanmışım mesela barunumanın şimdi C Cüneyt Arkın'ın herhangi bir filmini ya ot benim yaptım herhangi bir filmi buraya tak şimdi kapım gözümü hı hı. mutlaka sahneyi de sana söylerim. Yani biliyorum ne yaptığımı çünkü. Hı hı. O açıdan ve hangi müziği kullandığımı da söylerim. Zaten aşağı yukarı yani yapmış olduğumuz filmlerde takribi yani 700 plak varsa 300'ünden filmleri bitirmişizdir. Kim hep baya bir rakam yani. Baya bir rakam. Evet, e, Kuntulgar'la yaptığımız sohbetin e, bu kısmının sonuna geldik. E, önümüzdeki aylarda yine Kuntulgar yaptığım sohbetten değişik kısımlar alıp hem müziklerle bunları e, destekleyerek sunmaya devam edeceğim. E, bir dahaki programa kadar, hoşçakalın. Yeşilçam Arkeolojisi What? Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri,